Ey Rahmanul Rahim, Ey, Sadıkkul Vadil emin, Ey maliki Yevid dinn. Senin Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselamının talimiyle ve Kur'ân-ı hakiminin irşadıyla anladım ki, Madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntahap hülasası ruhtur ve ziruhun en müntehap kısmı şuurdur ve zişhurun en cami insandır.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 Ve insanın istidadı ve cihazat maneviyesi, başka bir bâki âleme ve ebedî bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru, bütün kuvvetiyle beka istiyor. Ve lisanı ı dualarıyla beka için hâlıkına yalvarıyor.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 ve Nakaî Salih Aleyhisselam ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efradı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki âleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayeti sayihadan anlaşılmakla beraber hikmet ve hakikat hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler Ey Kadirü Kayyum bütün zihayat, ziruh, zîşuûr zi senin mülkünde yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vazifelerle tevziif edilmişler ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil belki fıtraten insanın zafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahar olmuşlar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 Subhaneke ya men ceal min el ma'i kul şeyin hay diyorum. Ya rabbel alemin, ya ilahel evvelin vel ahirin, ya rabbes semaati bel eradin. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakimin dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan efradiyle eczasiyle, zerratiyle seni biliyorlar tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar öyle de kainatın hülasası olan zihayat ve zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya evliya asliyanın hülasası olan Kalplerin ve akılların müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatla yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir kat'iyetle senin vücub-ı vücuduna ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine şehadet edip ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramat ve yakini burhanları ile haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde perde-i gaybta ihtidar edici bir zata bakan hiçbir hatıratı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamatı sadıka ve Hakkal Yakîn suretinde sıfatı kutsiye ve esma-i keşfeden hiçbir itikadı yakîne ve enbiya ve evliyada bir vacibül vücudun envarını aynel yakîn ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkîyinde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 ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkînin imamı ve reisi ve hülasası olan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizatı bahiresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikatı aliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatlı kitapların hülasatül hülasası olan Kur'an'ı ı mucizül beyan'ın hiçbir ayeti tevhidiyeyi katası. Ve mesaili imaniyeden hiçbir meseleyi kutsiyesi yoktur ki senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ahadiyetine ve esma ve sıfatına şahadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın. Hem nasıl ki bütün o yüzbinler muhbiri muhbir-i sadıklar mucizatlarına ve keramatlarına ve hüccetlerine istinat ederek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 bir iş, bir işe mani olmadan en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin derece azametini icma ile, ittifak ile ilan ve ihbar ve ispat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı zîruha, hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadeti ebediyeyi cin ve inse ihzar eden ve en küçük bir zihayatı unutmayan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 ve keşfiyat ve müşahadat ve ilmel yakîn itikatlarıyla saadet ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şehadet ediyorlar Ey Kadiri Hakim, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Va'idul Kerim, ey İzzet ve azamet ve celal sahibi Kahharü'zül Celal bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren, hatsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzib etmekle, senin azameti kibriyana dokunan ve izzet-i ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-rûbûbiyetini müteessir eden ehli dalâlet ve ehli küfrü haşrın inkârında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin böyle nihayetsiz bir zulümden bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum Subhanehu ve taala amma yekulun uluven kebira ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o gelçilerin ve o doğru dellalalı saltanatının hakkal yakin, aynel yakîn ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine